Değerli kardeşlerim, bugün komşuluk hakkında konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 36. ayet-i kerimede Rabbimiz bize komşuluk haklarına riayet etmemizi emrediyor. Ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki Ve Abdullah önce Allah'a kulluk edin kulluk görevlerinizi yerine getirin. Ve la bihi şey'en. Sakın ola ki ona hiçbir şey şirke koşmayın. Ubil valideyn ihsanan. Ana babaya iyilik yapın. Ubizil kurba. Yakınlarınıza ve yeteme yetimlere ve mesakin miskinlere ve cilil kurba bir de yakınlara, komşulara Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kendisine imanı hatırlattıktan, kendisine şirk koşulmamasını emrettikten sonra önce ana babaya iyiliği, daha sonra da daha sonra da komşuluk ilişkilerine önem vermemizi emrediyor. Burada "car" kelimesiyle söylenen komşuluk Arapça bir kelime olarak car, civar anlamından geliyor. Komşu olmak, yakın olmak. Nedir komşuluk? Komşuluk insanın eviyle, iş yeriyle, mesleğiyle, tarlasıyla herhangi bir yakınlık anlamındadır. Bir insanın bu anlamlarda kendisiyle yakın olan, fiziki yakınlığa sahip bir kimse varsa işte bu insan komşusudur. Rabbimiz komşuya iyilik yapmayı bu açıdan emrediyor. Sadece İslam'da değil, İslam'dan önceki ehli kitap dinlerde, semavi dinlerde de komşuluk hakkı önde gelen haklardan birisi. Tevrat'ta emredilen o on emriden bir tanesi komşulukla ilgilidir. Hazreti İsa Aleyhisselam yine komşuluk haklarına önem vermiş. Dinimizde de Komşuluk aynen devam ediyor. Ancak şufakla ki İslam'da komşuluk hakkı dendiği zaman önce kul hakkı çerçevesinde değerlendirilir. Komşu da kul hakkından birine talluk eder. Komşu olan insan da her şeyden önce bir kul olduğuna göre kul hakları ne ise kul hakkına kadar kutsiyet atfedilmiş ise komşuya da böyle değer verilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen komşuya iyilikle ilgili alimler komşunun kimler veya neresi olduğunda da farklı görüşler sergilemişler. İmam Evzai Hazretleri demiş ki komşu eve her yönden 40 mesafedeki 40 tane evdir sağından solundan önden arkadan ev kuşatan, cepheleyen, saran 40 evin hepsi de komşudur. Onun içinde bir insanın bu 40 evin hepsine karşı sorumluluğu var. Bir başka görüşe göre Hazreti Ali'ye nispet edilen bir görüşte deniyor ki insanın bağırdığında sesinin işitileceği yer, bağırdığında bir insanın sesi nereden duyulabiliyorsa hangi komşu seslendiğinde sesini duyabiliyorsa o kimse o insanın birinci derecede yakınıdır, komşusudur, o insana karşı sorumlulukları vardır. Yine başka bir görüşe göre komşu demek bir insanın kendi muhitinde, kendi mahallesinde, kendi köyünde yaşayan, kendi civarında yaşayan herkestir. Bunların hepsine karşı komşuluk babında sorumluluğu vardır Başka bir görüşe göre de şudur ki komşuluk örfen komşu kabul edilen herkestir. Yani cari olan anlayışa göre kimlere komşu gözüyle bakıyor isek, kimsel kimler komşu kabul ediliyorsa işte onlar komşudur. Bazen adamın evi 40. evdir ama 30 kilometre mesafedeki 40 evdir. Herhalde bu da 40 içerisinde sayılmaz örfümüzde. Onun için örf olarak bir insanın etrafında yaşadığı, birlikte olduğu kimselerdir. Peki, Allah Teala komşuya neyi emrediyordu? İhsanen iyilik yapmayı. Ana babaya bir insan nasıl sorumlu ise, ana babasına karşı nasıl iyilik yapmakla yükümlü kılınmış ise, komşusuna da aynı şekilde iyi davranmakla, iyi İyilik yapmakla ihsan ile yükümlü kılınmış. Yine alimler bununla ilgili demişlerdir ki insanın komşusuna iyilik yapması, ihsan yapması demek o komşunun acılarına, kederlerine ortak olması. O komşunun da sevincini, mutluluğunu paylaşmasıdır insanın. Aynı şekilde ihsan etmek demek komşuyla iyi geçim içerisinde olmak, hüsnü muhaşeret içerisinde olmak, aynı havayı teneffüs eden, aynı yolu kullanan, aynı, aynı aynı aynı aynı pek çok aynısı olan, ortak yönü olan insanların birbirleriyle kardeşçe, dostça geçinmesidir. Birbirlerine zarar veren herhangi bir şeyden uzak durmasıdır ihsan demişler. Aynı şekilde demişler ki ihsan etmek demek komşunun diğer komşunun tüm haklarını himaye etmesi, koruması, gözetmesidir. Komşunun eğer e, bir şekilde çocukları caddeye çıkıp tehlikeye maruz karacak ise çocuklarına sahip olmasıdır. Eğer o komşunun evcil hayvanları varsa ona bir şekilde sahip çıkmasıdır. Komşunun eziyet görme ihtimali olan bir durum varsa ona karşı komşuyu her harikarda himaye etmesi savunmasıdır komşuluk. İşte bu komşuluk babında yapması gereken en önemli görevdir. Değerli kardeşlerim, ayeti kerimelerden başka pek çok hadis-i şerifte de peygamberimiz komşuluk ilişkilerde önem vermiştir. Bunlardan bir tanesi buyuruyor ki peygamberimiz en hayırlı komşu komşularına en çok iyilik yapandır. Komşuna ne kadar çok faydan dokanıyorsa o kadar iyi bir komşusun. Eğer komşunla hiç ayrı dünyalarda yaşayan insan isen hiçbir ilişkin yok ise senin komşuluktan da bir hayırın yok demektir. Başka Adi Şerif de buyuruyor ki Peygamberimiz komşusu kendinden güvende olmayan kimse Kamil manada mümin olamaz. Eğer komşun senden herhangi bir zarar vermeni bekliyor ise, senden güvende değilse, sen o zaman tehlikeli bir adamsın. <gülüyor> komşun senden her daim güven içerisinde olmalı, huzur duymalı. İşte o zaman iyi bir insansın. Başka hadiste yine buyuruyor ki, Peygamberimiz ''Men kâne yu'minu billahi ve liyevmil âkhir'' Felluykrim fel felluykrim cara kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilik yapsın. Komşusuna ikramda bulunsun. Ve bu hadis anlam itibariyle biraz daha şiddetli bir hadistir. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe kim iman ediyorsa komşusuna iyilik yapsın. Yani komşusuna iyilik yapmayan insan Allah'a ve ahiret gününe imanını sorgulasın demektir. Bunun şartlı olarak gelmesinden de bu anlaştığı değerli kardeşlerim. Tabi aynı zamanda hadisler içerisinde komşulukla ilgili en ağır hadis şudur ki Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam bana komşulukla ilgili o kadar çok şey söyledi ki ben komşuyu komşuya mirasçı bırakacak sandım buyuruyor. O kadar çok hakkı vardır. Sanki o ailenin bir ferdi gibi. Ailenin evlatlarının hakkı ise komşunun da o derece hakkı olacak diye düşündüm diyor Peygamberimiz. Komşuluk anlamında en ağır hadis-i şerif komşunun hakkının en ileri düzeyde olduğunu belirten hadis de bu hadistir. Bu arada tabii ki Komşular arasında ayrım gözetilmemesi de bir başka komşuluğu hakkıdır. Üç tip komşu belirtilmiştir ki bu komşular içerisinde bir insanın bir komşu vardır ki kendisinde sadece bir hakkı vardır. Bir hakkı olan komşu kendisiyle akrabalık bağı bulunmayan hem de Müslüman olmayan komşulardır. Bu komşunun tek bir tane hakkı vardır, gayrimüslimdir, komşudur ama komşuluğu hakkı vardır. İki hakkı olan komşu vardır, o da şudur, Müslüman olan bir komşudur, da değildir, ev yakınlığı, iş yakınlığı vardır. Bunun da iki hakkı vardır, hem Müslüman hem komşu. Bir de üç hakkı olan komşu vardır, o da hem Müslüman olan hem komşu olan hem de akraba olandır. Yani bir insanın akrabası, komşusuysa o zaman hakkı üçe çıkmış oluyor değerli kardeşlerim. Bu neden nedir ki bir insanın kendisine karşı sorumlu olduğu akrabalık bağın dışındaki komşular arasında hiçbir şekilde ayrım gözetilmez. Yani komşunun dininin farklı olması, mezhebinin farklı olması, memleketinin farklı olması kabilesinin farklı olması bir şey değiştirmez. Bunların hepsi komşuluk hakkını tealluk eder. Eğer bir insan fiziki olarak komşu olmuş ise o zaman komşunun sahip olduğu haklara sahip olur. Bu neden nedir ki fıkıh hükümleri açısından da komşulukla ilgili pek çok hüküm vardır. Mesela şufa davası vardır. Şufa hakkı bir insan kendisinin komşusu olan bir yer satıldığında öncelikli olarak almaya hak olan kimse komşudur. Hanefi mezhebinde bu noktaya daha fazla önem verilir. Bu ev benim yandaki evi satıyorum dediğim zaman ben yakınıma kardeşime satıyorum dostuma satıyorum diyemez bir insan. Önce komşu olan kimsenin hakkıdır orayı almak. Eğer kanunlarda da zaten şufa hakkının yere olarak sen bir yeri bir fiyata sattın. Satmak istiyorsun. Önce komşu eğer aynı rakam veriyorsa komşunu kendisi alır. Şu hakkı vardır. Başka irtifak hakkı vardır ki bugün özellikle çok katlı yapılarda, apartmanlardaki ortak kullanımla ilgili kat hakkı ile ilgili. Bundan başka mesela ortak su, ortak hava hakkı aynı şekilde Komşuluk hakları içerisinde havanın kirletilmemesi hakkı. Yani bir insanın ben evde bu havadan rahatsız olmuyorum. Pis kokutuyorum evimi deyip eğer komşusu rahatsız oluyor ise ona böyle bir ha kötü hava vererek rahatsız etme hakkı yoktur. Aynı şekilde kuyu ile ilgili haklar vardır. Yine haklardan bir tanesi kadınların oturma alanı ile ilgilidir. Bura benim evim deyip de adam ortak kullanıma müsait olan yerlerde komşu kadınların, komşu hanımların rahat hareket etmesini engelleyecek davranış içinde bulunamaz. Bu da komşuluk haklarından birisidir. Madem birileriyle komşu oldunuz, onların aile mahremiyetine saygı göstermeniz gerektiği gibi bu noktada da kadınların biraz daha etiket içerisinde yaşamalarına imkan sağlamak gerekiyor. Onun içinde peygamberimiz bir başka hadis-i şerifteki çok sıklıkla kullanılan hepimizin bildiği hadis-i şerifinde buyuruyor ki komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Yani bir insan bulunduğu muhitteki tüm aç ve kimsesiz insanlardan sorumlu olduğu gibi Ondan çok daha ötesi komşusundan sorumludur. Ve buradaki hadis-i şerifte de yine çok ihtar eden, ikaz eden bir hadiste bizden değildir buyurarak adeta İslami toplumun dışına çıktığını, İslam'ı Müslümanlığını sorgulaması gerektiğini işaret edecek şekilde komşusu aç olduğu halde bunu önemsemeyen bir insan bizden değildir diyerek bir insanın komşusuna karşı sosyal sorumluluğunu hatırlatmışız değerli kardeşlerim. Bunun dışında komşu haklar içerisinde en önemli haklardan bir diğeri de emri bil maruf hakkıdır. Bir insan gördüğü her kötülüğe karşı sorumlu olduğu gibi komşusunda gördüğü kötüle biraz daha fazla sorumludur. Eğer komşusunun Günahan içerisinde olduğunu hata yaptığını görürse herkesten önce onu ikaz etmek zorundadır. Çünkü peygamberimiz diyor ki kıyamet günü bir komşu gelip diğer komşunun yakasına yapışacak. Ya Rabbi bu benim hata yaptığımı bildiği halde gördüğü halde seyirci kaldı, sessiz kaldı bana seslenmedi diyerek aramız bozulmasın. Kötü olmayalım. İdare edelim diyerek seyirci kalan komşusunun günah içerisinde olmasına göz yuman komşudan hakkını isteyecek. Kıyamet günü. Onun için en önemli sorumluluklar içerisinde insanın komşusuna karşı emri bil maruf nehi anid münker dediğimiz iyiliği emretme, kötülükten de alıkoyma görevini iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Yine değerli kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki bir insanın ait yerimeni yorumunda hani ihsanen dedik, o bilverdiği ihsanen, ana babaya iyilik sonra da komşuya iyilik, insanın insanın komşusuna iyili, aynı ana babasına yaptığı iyilik gibi olmalı ana babasına ne kadar çok saygı göstermek, hürmet göstermek durumundaysa komşusunu da böyle gözetmek zorundadır deniyor. Değerli kardeşlerim yine pek çok hadis-i şeriften bir tanesi de şu ki peygamberimiz bize komşu haklarını hadis-i şerifte sıralıyor. Komşunun hakları içerisinde diyor ki komşun yardım isterse ona yardım et komşunun hakkı. Borç isterse borç ver. Fakir ise onu himaye et, gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi gün yaşamış ise iyi şeylerini tebrik et. Mutluluğunu paylaş. Felakete maruz kaldığında da imtihan edildiği zamanlarda da kendisini teskin et. Ona sabır dile. Sonra da son hakkı da komşunun öldüğü zaman cenazesine, tazesine git. Komşunun hakları içerisinde değerli kardeşlerim. İşte bunun içindir ki ilk komşu, kötü komşusunun eziyetlerine, kötülüklerine tahammül eden, sabreden insandır. Kötü komşu da komşusunu her türlü eziyete maruz bırakan, onu üzen kimsedir. Bu neden nedir ki bir insan komşusundan gördüğü kötüle sabrettiği zaman ona iyilikle mukabelede bulunduğu zaman o insan iyi komşudur. Eğer komşunun yaptığı kötüle aynı ile mukabelede bulunuyor ise bu insan da onun gibidir zaten. Kötü komşuya kötülükle muamele etmek ona anla değil dilden konuşmak aynı onun gibi olmak demektir bu komşu bundan anlıyor deyip onun yaptığının aynesini yaparsa bir insan, onun seviyesine düşmüş olur. Onun için de bir insan komşularına karşı davranışında ondan gelecek duruma gelir değil. Kendi sorumluluğu içerisinde kendisine yakışan neyse ona göre davranmalı. Değerli kardeşlerim, bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz yine iyi kötüyle İyi komşu ile kötü komşuyu kıyaslayarak diyor ki bir insan kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak istiyor ise salih komşularının kendisi hakkında söylediklerini öğrensin. Eğer onlar kendisine iyi diyorsa o Allah katında da iyidir. Yani insanın salih komşusunun kendi hakkındaki hüsnü şehadeti de önemlidir. Komşunun onun hakkında iyi demesi o insanın Allah, Allah katında da iyi insan olacağına işarettir. Peygamberimiz yine özlü sözler dediğimiz civami yol çok kısa ama net mesajlar veren hadislerden birinde buyurmuştur ki el kabul eder ev almadan komşu al. Bir insan Dilimizde de kültürümüzde de yaygın olarak kullanıldığı bir söz olduğu gibi bir insanın ev alacağı zaman bile evin genişliği, geneli, eskiliği, büyüklüğü, küçüklüğü değil, mıntıkasına, muhitine bakar. Kimlerle komşu olacağına bakar, bakmalıdır da bu da peygamberimizin bir tavsiyesidir değerli kardeşlerim. Ve bütün bunlardan sonra özetle anlamamız gerekiyor ki, İyi komşu, komşusundan gelen kötülüklere sabreden komşudur. Kötü komşu da komşusunu bir şekilde eziyet eden, komşusunu taciz eden bir kimsedir. İmam Gazali Hazretler de demiştir ki, komşusunun köpeğini inciten, komşusunu bizzat incitmiştir. Yani komşunun insan olarak mı değil komşuya ait bir e, mahlukat olan köpeğin bile incitilmesini hoş karşılamamıştı değerli kardeşlerim. Ve yine peygamberimizin çok önemli bir hadis-i şerifi de şudur ki peygamberimiz insanın mutluluğunu sayıyor. Bir insan şu dört şeye ulaşırsa bu insan mutlu insandır. Yani Müslüman bir kimse için Dört şey dünyada Mutluluk ve saadet vesilesidir Bunlardan birincisi Nedir? Salih bir hanım Bir adamın eğer iyi bir Hanımı var ise Dünyanın en büyük mutluluğu o insana Verilmiştir. İyi bir hanım varsa O insanın Hataya düşmesine engel olur Yanlışında hanımı ikaz eder Neslin devamı olan evlatları Hanım yetiştirir onun için evlenen insan dininin yarısını tamamladığı gibi bir insanın dünyadaki mutluluğunun dört şartından birincisi saliha bir hanım sahibi olmak. İkincisi de diyor Peygamberimiz iyi komşu sahibi olmak. Bir adamın iyi bir komşusu varsa dünyanın en mutlu, en müreffeh insanlarından birisidir o insan. Üçüncüsü de geniş bir ev. Dördüncüsü de uygun binek sahibi olması. Tabi bugün yaşadığımız toplumda bu hadislerin ne kadar önemli olduğunu da günümüze de işaret ettiğini günümüzü özetlediğini de anlıyoruz. Bugün özellikle e, hele de büyük şehirlerde mülk sahibi olmanın hele de iki senede bir kiralık evden o evden o eve giden insanlar bunun çok daha iyi olduğunu, önemli olduğunu hisseder. Aynı şekilde bu Yine büyük şehirlerde sıkça yaşandığı gibi böyle birkaç vasıta değiştirerek işe güce gidip gelen insanlar, dolmuşlarda duraklarda sıra bekleyen insanlar bu hadisi mucize yönünü anlamış olurlar. Onun için özetle Peygamberimiz dünyadaki mutluluğunun dört sebebinden birisinin iyi komşuya sahip olmak olduğunu anlatıyor değerli kardeşlerim bir iki hadis şerif daha kısaca okuyacak olursak diyor ki peygamberimiz iyi komşu komşusunu cennete sokar. İyi komşuluk ülkelere mamur edir mamur eder ve insanların ömrünü uzatır. Komşusuna eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Ve değerli kardeşlerim işte bütün bunlardan dolayı anlıyoruz ki bir insan bulunduğu her ortam içerisinde olduğu gibi komşuluk ortamı içerisinde de en iyi şekilde Müslümanlığını, kimliğini, şahsiyetini korumak zorundadır. İmanının, inancının gereği ne ise onu komşulukta da göstermesidir. Kendisine karşı yapılan kötülüklere misliyle mukabele etmek değil, affedici olmaktır. Bir insan komşular arasında da hiçbir şekilde ayrım gözetmemelidir komşuluk insanın cennete götüren önemli yolculuklardan birisidir peygamberimizin buyurduğu gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram eder komşusu açken tok yatan bizden değildir ikazındaki ihtara maruz kalmış olur Rabbim cümlemizi rızasına uygun hareket etmeyi nasip eylesin ve iyi komşular sahibi olmayı, iyi komşu olmayı da bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.